Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün yaşasaydı herhangi bir spor takımının taraftarı olur muydu? Tutar spor mıydı? derken e, illa da futbolu kastetmemek lazım. E, hepsi herhangi içine girer. Herhangi bir spor e, Yeter ki e, spor faaliyeti icra edilirken e, tesettüre riayet edilsin. <gülüyor> Diyelim ki insanlar futbol oynuyorlar. E, normal e, vücudunu kapatan bir eşofmanla yani avret yerlerini Açıkta bırakmayan bir eşofmanla veya işte bir giysiyle futbolu oynarlarsa bunda bir sakınca yok. Veya işte diğer mesela voleybolu vesaire işte Yani kısaca avret yerlerini örtecek şekilde giyinerek sahaya çıkar futbol oynarlarsa bunda veya diğer sporları icra ederlerse bunda hiçbir sakınca yok. Bilakis vücudu geliştirdiği için. İnsanların vücutlarını geliştirmelerine teşvikte bulunulduğu için faydalıdır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi Hazreti Aişe validemizle yarışa girmiştir. E, koşu yapmışlardır. E, ama taraftar olmaya gelince bu doğru bir şey değil. Neden? Çünkü bir gün e, bir kabilenin mensupları ok atımı yaparken, ok yarışı yaparlarken... İrmu ya beni İsmail Ey İsmail oğulları Hadi atın bakalım atın bakalım Deyince evet. Karşı taraf sanki bundan biraz e, Rahatsız oluyor Efendimiz onlardan taraf oldu da Bizden olmadı gibi Ondan sonra diyor ki Eğer yanlış anlaşılmış olmasaydım Ben de sizinle birlikte atardım Bakınız yanlış anlaşılmamak için Taraftar olmuyor sonradan. Yani hmm. bir tarafa bir takıma Taraftar olmuyor ok atan takımlara onun için görüyoruz zaten üzücü olaylar da cereyan ediyor. Bu e, fanatik taraftarlar evet. yüzünden e, o güzelim sporlar bazen kana bulandığı dahi oluyor. Onun için her şeyi mutedil bir şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Tekrar ediyorum her türlü spor faaliyeti, boks hariç yani insana eziyet, eziyet eden var. sporlar hariç. Çünkü onu Efendimiz yasaklamıştır horoz dövüşlerini haram kılmıştır, yasaklamıştır. Neden? Çünkü o canlıya zarar veriyor. Aynı şekilde biz de boksu ona kıyaslıyoruz. O zaman boksu yoktu. Bugün boks yapmak caiz değildir. Niye? Neden? E çünkü oyunculardan veya işte yarışmacılardan biri diğerine eziyet ediyor. Veya ikisi de, ikisi de acıyor, karşı almayan, canlı zarar yani. görüyorlar. Yani. Bu doğru değil. Kesinlikle veya buna benzer yani insana eziyet eden sporlar kesinlikle caiz değildir. Veya işte ne bileyim boğa güreşleri mi diyorlar? Nedir o e, İspanya'da Evet hocam, İspanyollar. E, evet ya hayvanlara zaten eziyet ediyorlar. Bunlar yani. eziyet yani bunlar caiz değil ama insanın vücudunu geliştiren, zinde olmasını sağlayan her türlü spor faaliyeti İslamca teşvik edilmiştir. Yeter ki Şer'i kurallara aykırı olmasın, tesettüre riayet edilsin.